Ey Meryem! Rabbine ibadet et. Secdeye kapan, huzurunda eğilenlerle beraber sen de eğil. Bunlar sana vahiy yoluyla bildirmekte olduğumuz gayb haberlerindendir. İçlerinden hangisi Meryem'i himayesine alacak diye kura çekmek üzere kalemlerini atarlarken sen onların yanında değildin. Onlar tartışırken de sen yanlarında değildin. Bu ayette Hz. Meryem'e yapılan hitabın tekrar edilmesi onun canı gönülden kulluk etmek ve bütün varlığını Allah yoluna adamak suretiyle ilahi takdire mazhar olduğuna işaret eder. Yine bu hitapla Hz. Meryem'den aynı içtenlikle ibadete devam etmesi istenmekte böylece 45-46. ayetlerde belirtilecek olan annelik müjdesine hazırlanmış olmaktadır. Zira orada görüleceği üzere babasız bir çocuk dünyaya getireceği haberi Allah'ın seçkin bir kulu olma yönünden bir müjde olarak nitelenebilirse de bunu çevresine izah etmenin ne büyük zorluklar taşıdığı dikkate alınınca böyle bir haberi teslimiyet ve sevinçle karşılayabilmek ancak yüce Allah'ın beğenisini kazandığına inanmak ve ona kul olabilmeyi her şeyin üstünde tutar hale gelmekle mümkün olabilirdi. Yahudilikteki ve Hristiyanlıktaki namazın şekli hakkında halihazırdaki uygulamayla tarihi bilgiler ve kitab-ı mukaddesten yapılan tespitler karşılaştırılarak bu ayette geçen secde ve rükû ile aynen İslam'daki hareket şeklinin mi o dinlere özgü farklı bir hareketin mi yoksa bu kelimelerin taat, şükür, huşu ve tezellül, ilahi kudret önünde nefsini hiç sayma gibi anlamların mı kastedildiği hususunda farklı yorumlar yapılmıştır. Rükû edenlerle, eğilenlerle birlikte kaydı da değişik şekillerde açıklanmıştır. A. Hz. Meryem'e, erkeklerle birlikte ibadet mahallinde bulunma ve toplu ibadete katılma müsaadesi verilerek, ona İsrailoğulları kadınlarından farklı bir hususiyet kazandırılmıştır. B. Hz. Meryem, Mihraptan, kendine ayrılan bölümden ayrılmazdı. Bu hitapla, mabette toplu ibadete katılmaya teşvik edildi. C. O sıralarda, kıyamda durup secde etmekle beraber rükû'a gidenler, ve gitmeyenlerin bulunması muhtemeldir. Hz. Meryem'den rüküya gidenlerle birlikte hareket etmesi istenmiş olabilir. d. Bu ayet, Meryem suresinin 17. ayetiyle birlikte değerlendirildiğinde, Hz. Meryem'in bir örtü arkasında durarak toplu ibadete katılmasına müsaade edildiği, mutlak olarak yorumlandığında ise Hz. Meryem'in erkeklerle ancak cemaatle namaz halinde beraber bulunduğu anlaşılır. Suyuti bu ayetten hareketle kadınlar hakkında cemaatle namazın mendub olduğu, dinen teşvik edildiği sonucuna ulaşmıştır. 44. Birçok müfessir bu ayeti şöyle yorumlamışlardır. Hazreti Muhammed'in muhatapları onun Hazreti Zekeriya Yahya, Meryem ve annesi hakkındaki bu haberleri okuma veya rivayet yoluyla bilmesinin mümkün olmadığından emindiler. Geriye ya bunları bizzat müşahede etmesi ya da ilahi bir bildirim yoluyla bilmesi ihtimalleri kalıyordu. İşte ayet-i kerimede sen onların yanında değildin buyrularak Resulullah'ın bilgisinin vahiyden kaynaklandığının aşikar olduğuna dikkat çekilmiş olmaktadır. Muhammed Abduh'a göre Kur'an-ı Kerim'de müşriklerin Hz. Muhammed'in bu bilgileri başkalarından aldığını iddia ettiklerine dair açıklamalar bulunduğu göz önüne alınınca bu yorum tutarlı olmaz. Buradaki incelik, bu bilgilerin ehli kitap nezdinde mevcut olmadığını belirtip, inkarcıların bunların onlardan alınmış olabileceği kuşkusunu reddetmektir. M. Rıza ise bu yorumunda bazı ayetlerle uyumlu olmadığını belirtir. Müşriklerin Hz. Muhammed hakkındaki iftiralarının onun hayatına ilişkin tarihi gerçekleri değiştiremeyeceğine ve Kur'an'ın bu iddiaları zikrinin zaten bunların saçmalığına dikkat çekmek amacını taşıdığına değinerek burada Resulullah'ı çevreleyen şartlar ve gerçekler ışığında onun bu haberleri başkalarından almış olabileceği iddiasının çürütülmüş olduğunu ifade eder. Meryem'in bakımını üstlenme konusunda Kur'an-ı Kerim'de verilen bilgi, Hz. Zekeriya ile yakın konumdaki bir grup insanın kalemlerini, kura araçlarını atarak yani kura çekerek bu görevi üstlenme yarışı içine girdikleri ve bu hususun çekişme konusu olduğu sonunda ilahi takdir gereği bu vazifenin Hz. Zekeriya'ya nasip kılındığı şeklindedir. Bunun dışında kuraya katılanlar bu uygulamanın gerçekleşme şekli ve böyle bir yarış içine girmenin sebebi konusunda tefsirlerde değişik açıklamalar yapılmıştır. Bu bilgiler özetle şöyledir. Bu göreve talip olma sebebi Meryem'in vefat etmiş olan babası İmran'ın kıdemli ve saygı duyulan bir din adamı olması ya da dini kitaplarda Hz. Meryem, ve Hz. İsa'nın geleceğini bildiren ifadelerden, Meryem'in üstleneceği misyonu keşfetmiş olmalarıdır. Kuraya katılanlar, Beytül Makdis'in hizmetçileri veya burada görevli din adamlarıdır. Kendilerini Hazreti Zekeriya ile aynı düzeyde görüp, ancak kuray yoluyla çözüme razı olduklarına göre, bu kişilerin üst düzey göreve sahip din adamları olması kuvvetle muhtemeldir. Kur'an'ın çekiliş şekli, dini metinleri yazdıkları kalemlerini veya bastonlarını suya atmaları ve suyun akış yönünün tersine giden kalem veya baston sahibinin kazanmış sayılacağı yahut isimler yazılı okların suya atılması ve kimin oku su yüzüne önce çıkarsa onun kazanmış kabul edilmesidir bir hak veya vecibenin belirlenmesinde başka ölçüt bulunamayan durumlarda kura yoluna başvurmanın İslam'da da caiz olduğu sonucuna ulaşan hukukçular bu ayeti de delil gösterirler. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programda kaldığımız yerden devam etmek üzere Allah'a emanet olun.